Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. El-lu'lu ve el-marcan li'an okumaya devam ediyoruz. Selam Sa'd Es-Sa'idinin naklettiğine göre Uveymir Acilani Asım bin Adi El Ensari'ye gidip ona Ey Asım bir kimse Karısını biriyle zina ederken Yakalasa O kişiyi öldürebilir mi? Ne dersin? Eğer öldürürse kendisi kısas cezasına Çarptırılır mı? Yoksa bu koca ne yapmalı? Bu meseleyi benim için Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem Soru ver ey Asım dedi Asım da meseleyi Peygamber aleyhissalatü selama arz etti Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Bu soruları yadırgadı ve ayıpladı Allah Resulünden sallallahu aleyhi ve sellem işittiği sözler Asım'ın ağırına gitti Bu olaydan sonra Asım evine dönünce Uveymir geldi ve Ey Asım Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne cevap verdi diye sordu Asım da Uveymir'e iyi bir iş yapmadık Peygamber aleyhissalatü vesselam sorduğum soruyu çirkin gördü dedi Uveymir ise yemin ederim ki bu meseleyi Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bizzat kendim soracağım dedi Ve Uveymir çıktı bir grup içindeyken Peygamber aleyhissalatü vesselamın yanına gelerek Ey Allah'ın Resulü Bir kimse Bir kişiyi karısıyla zina ederken Bulsa Zina eden bu kişiyi öldürebilir mi? Eğer öldürürse Kısas Cezası kısas mıdır? Yoksa bu kişinin yapması gereken Nedir? Diye sordu bunun üzerine Peygamber aleyhissalatü vesselam, seninle eşin hakkında ayet nazil oldu. Git eşini getir buyurdu. Sehl olayın devamını şöyle anlatıyor. Bu karı koca ayetlerde bildirilen şekilde Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda ve benim de bulunduğum bir topluluğun önünde birbirine lanet okudular. Karşılıklı lanet okuduktan sonra Uveymir Ey Allah'ın Resulü Artık bu kadınla evliliğe devam edersem Bu ona karşı iftira ettiğim Anlamına gelir dedi Ve daha sonra Peygamber aleyhissalatü vesselam ona Emretmeden önce karısını Üç talak ile boşadı Müslim 2741 İbni Ömer Radıyallahu anhüma Said bin Cübeyir'den şöyle rivayet etmiştir Musab bin Zübeyir'in emirliği zamanında Bana birbirlerine lanet okuyan iki kişinin araları Ayrılır mı diye sordu Ben ise Sorunun cevabını bilmediğimden Hemen İbni Ömer'in Mekke'deki evine gittim ve uşağına hitaben İbn Ömer'le görüşmem için izin istededim. Uşak da o öğlen uykusundadır dedi. Bu sırada İbn Ömer benim sesimi duyup İbni Cübeyr mi geldi diye sordu. Radiyallahu Teala anhum. Ben evet dedim. İbn Ömer gel. Vallahi bu vakitte buraya geldiğine göre mutlaka bir ihtiyacın olmalı dedi. Ben içeriye girdiğimde İbni Ömer bir deve çulu üzerine uzanmış ve içi lif dolu olan bir yastığa yaslanmış haldeydi. Ona, Ey Abu Abdurrahman, birbirine lanet okuyan çiftin arası ayrılır mı diye sordum. Bunun üzerine İbn Ömer, Subhanallah, tabii ki bu mesele ile ilgili olarak ilk soru soran falancadır. O kişi Peygamber aleyhissalatü vesselama şöyle sormuştu. Ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ne buyurursunuz? Herhangi birimiz karısını zina halinde bulsa ne yapmalıdır? Eğer karısının zina yaptığını söylese Büyük bir şey iddia etmiş olacak Bunu yapmayıp sussa Yine böylesine önemli bir hadiseye karşı Susmuş olacak Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Sükut ederek ona bir cevap vermedi Bu olayın üzerinden biraz vakit geçince O kişi tekrar gelerek şöyle dedi Sana sormuş olduğum iş başıma geldi Bunun üzerine Yüce Allah Azze ve Celle Nur suresindeki eşlerin Eşlerinin zina ettiğini iddia edenlerle ilgili ayetleri indirdi Allah'ın Resulü de sallallahu aleyhi ve sellem bu ayetleri o kişiye okudu ve ona nasihat ederek dünya azabının ahiret azabından daha hafif olduğunu hatırlattı. O da hayır, seni hak ile gönderen Allah Azze ve Celle'ye yemin ederim ki ben karıma iftira etmiyorum dedi. Peygamber aleyhissalatü vesselam kadını çağırdı. Aynı şekilde ona da öğüt verip dünya azabının ahiret azabından daha hafif olduğunu hatırlattı. Kadın Hayır seni hak peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki Kocam yalan söylüyor dedi Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Önce erkeğe yöneldi ve erkek Allah'a yemin ile Kendisinin doğru söylediğine dört defa şehadet etti de ise eğer yalan söylüyor ise Allah'ın lanetine uğramayı istedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Sonra kadını da bu şekilde lanet okumaya çağırdı. Kadın da Allah'a yemin ile kocasının yalan söylemiş olduğuna dört defa şehadet etti. Beşinci de eğer kendisi yalan söylüyor ise Allah'ın azabına uğramayı istedi. Bunun sonucunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onların arası, arasını ayırdı. Müslim 2742 i̇bn Abbas radıyallahu anhuma'nın haber verdiğine göre Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellemin yanında lanet okumadan bahsedilmiş ve bu hususta Asım bin Adi bir söz söylemiş ve sonra kalkıp gitmiştir. Daha sonra aşiretinden olan bir kimse onun yanına gelerek karısını bir adamla yakaladığını şikayet etmiştir. Bunun üzerine Asım bu işin başıma gelmesinin sebebi kendi sözlerimdir diyerek o kişiyi Allah'ın Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellemin yanına götürmüş ve bu kişi karısını ne şekilde bulduğunu ona haber vermiştir. Bu kişi sarı, zayıf ve düz saçlı karısının yanında bulunduğunu iddia ettiği adam ise kalın bacaklı, esmer, etine dolgun bir kimseymiş. Bunun üzerine Allah'ın Resulü Allahum beyanet diye dua etmiştir. Sonuçta kadın kocasının tasvir ettiği adama benzeyen bir çocuk doğurmuş ve Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu karı koca arasında li'an yapmıştır. Mecliste bulunan bir adam İbn Abbas'a radıyallahu teala anhuma peygamber aleyhissalatu vesselam'ın hakkında bir kişiyi şahitsiz recmetseydim bu kadını derdim buyurduğu kadın bu mudur diye sormuş. i̇bn Abbas radıyallahu anhüma da hayır o İslam'da bu kötülüğü aşikare işleyen bir kadındı cevabını vermiştir. Müslim 2750. Muhire bin Şube'nin radıyallahu Anhu anlattığına göre Sa'b bin Ubade eğer karımla beraber yabancı bir erkek görsem onu kılıcımın keskin tarafıyla vurarak öldürürüm demişti. Bu sözü, onun bu sözü Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ulaştığında Saad bin Ubade'nin bu kıskançlığına şaşırıyor musunuz? Allah Azze ve Celle'ye yemin ederim ki ben Saad'dan daha hamiyetliyim. Yüce Allah Azze ve Celle de benden daha hamiyetlidir buyurdu. İşte Yüce Allah Celle Şanuhu bundan dolayı Gizli açık bütün çirkinlikleri Haram kılmıştır Yüce Allah Azze ve Celle Kimse Yüce Allah Azze ve Celle Kadar hamiyetli değildir Yine kulların özürlerini Yüce Allah Azze ve Celle Kadar kabul etmeyi seven de yoktur Yine Yüce Allah Azze ve Celle Kullarını koruduğundan dolayı Müjdeleyici ve uyarıcı Birçok peygamber göndermiştir Övülmeyi de Yüce Allah kadar seven yoktur. Bunun içindir ki Allah Azze ve Celle kullarına cennet vaat etmiştir. Müslim 2755 Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh'u anlattığına göre Feraze oğullarından bir kişi Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelerek benim karım siyah bir oğlan doğurdu dedi. Peygamber aleyhissalatü vesselam da bu soruya ''Senin develerin var mı?'' diyerek cevap verdi O kişi, o kişi de evet var deyince Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem devamla ''O develerin renkleri nasıldır?'' diye sordu Adam ''Kırmızıdır'' dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ''Bunların içinde boz renkte olanları da var mı?'' dedi Adam ''Tabii develerim içinde boz renkli olanları da var'' diye cevap verdi Peygamber aleyhissalatu vesselam peki develere o boz renk nereden geldi buyurdu adam bu soruya soyunun bir damarına çekmiş olmalı diye cevap verince Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem işte oğlun da soyunun bir damarına çekmiş olabilir buyurdu Müslim 2756 Şimdi de köle azad etme babına bakalım. İbn-i Umar radıyallahu anhümanın naklettiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse bir köle üzerindeki hissesini bağışlar ve bu kişinin kölenin kıymetinden kalan kısmına yetecek kadar parası da bulunursa kölenin bedeli adil bir şekilde takdir Edilir. Sonra da köle üzerindeki payını bağışlayan bu kişi diğer pay sahiplerine hissesini verir ve köle bu kişi tarafından bütünüyle azat edilmiş olur. Fakat payını bağışlayan bu kişinin diğer pay sahiplerinin hisselerini ödeyecek malı yok ise bu takdirde kölenin ancak bağışlanan hissesi azat edilmiş olur. Müslim 2758 Ebu Hureyre'nin Radıyallahu anhu naklettiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ortaklaşa bir köleye Sahip olan iki kişiden Birinin köle üzerindeki Hissesini azat etmesiyle ilgili olarak Bu köle diğer ortağın Üzerindeki hissesini Garanti eder buyurmuştur Müslim 2759 Ayşe'nin radıyallahu anha rivayetinde İbn Ömer radıyallahu anhuma şöyle anlatır. Ayşe bir köle kızı satın alıp onu hürriyetine kavuşturmak istedi. O köle kızın sahipleri biz bu kızı onun velilik hakkı bize ait olması şartıyla sana satarız dediler. Ayşe bu durumu Allah'ın Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem haber verdiğinde o Onların ileri sürdükleri bu şart senin velilik hakkını elinden almaz. Çünkü velilik hakkı sadece hürriyete kavuşturan kimseye aittir buyurdu. Müslim 2761. İbn Ömer'in radıyallahu anhuma naklettiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem velilik hakkının alınıp satılmasını ve hibe edilmesini yasaklamıştır. Müslim 2770 Ebu Hureyre'nin radıyallahu anhu anlattığına göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur Kim imanlı bir kişiyi hürriyetine kavuşturursa Allah Celle Şanuhu da onun her bir organına karşılık Hürriyete kavuşturanın bir organını ateşten kurtarır Müslim 2775 Şimdi alım-satım babına geldik. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh'u naklettiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cahiliye döneminde yapılan ve tarafların karşılıklı rızasına dayanmayan mülamese yani dokunma ve münabeze, atışma yoluyla yapılan alım-satımını yasaklamıştır. Müslim, 2780 Ebu Said Al-Hudri Radıyallahu Anhu şöyle anlatır Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Bize iki türlü satışı Ve giyinişi yasakladı Bize Mülaseme ve Mülamese ve Münabeze satışlarını yasakladı Müslim 2782 Abdullah İbni Umar Radıyallahu Anhumanın naklettiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hayvanın karnındaki yavrunun satışını da yasaklamıştır. Müslim 2784 Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh'u anlattığına göre Peygamber aleyhissalatu vesselam Müslüman kardeşinin pazarlığı üzerine pazarlık yapılmasın buyurmuştur. Müslim 2788 İbn Ömer radıyallahu anhuma'nın bildirdiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem alışverişte araya sahte müşteri sokarak fiyat yükseltip gerçek müşteriyi yanıltmayı yasaklamıştır. Müslim 2792. İbn Ömer radıyallahu anhuma'nın naklettiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem pazara satışa getirilen ticaret malının Pazara ulaşmadan önce karşılanıp satın alınmasını yasaklamıştır. Bu ifadeyi Ravi'lerden İbnü Nümayir (rahimahullah) nakletmiştir. Hadisin diğer ikinci yoldan gelen şekli ise şöyledir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ticaret mallarını pazara gelmeden satın almayı yasaklamıştır. Müslim 2793. Abdullah ibn Mesud'un radıyallahu anhu naklettiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem pazara satışa getirilen malların yolda karşılanıp satın alınmasını yasaklamıştır. Müslim 2794. İbn Abbas'ın radıyallahu anhuma anlattığına göre Peygamber aleyhissalatu vesselam pazara mal getirenlerin karşılanmasını ve şehirlinin komisyoncu olarak köylünün malını satmasını yasaklamıştır Müslim 2794 Enes i̇bn Malik radıyallahu anh şöyle anlatır Şehirlinin köylü kardeşi yahut babası bile olsa onun adına malını satması yasaklanmıştır Müslim 2800 Ebu Hureyre'nin radıyallahu anhu naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse çok süt veriyor zannedilsin diye sütü memesinde biriktirilmiş olan bir koyun satın alırsa onu götürsün ve denemek için bir süre sütünü sağsın Eğer verdiği sütü beğenirse o koyunu alsın. Koyun Beklendiğinden az süt veriyorsa Bir ölçek hurma ile beraber Koyunu geriye versin Müslim 2802 İbn-i Abbas'ın radıyallahu anhu Rivayet ettiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Şöyle buyurmuştur Herhangi bir gıda maddesi Satın alan kimse O malı tamamıyla teslim almadıkça başkasına satmasın buyurmuştur. Müslim 2807 İbn-i Ömer'in radıyallahu anhuma naklettiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Muhayyerlik şartı saklı tutulan alım-satım akitleri hariç satıcı ve alıcıdan her biri birbirlerinden ayrılmadıkça tek taraflı iradesiyle Akdi bozabilirler Müslim 2821 Hakim bin Hizam'ın Radıyallahu anh'u naklettiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Şöyle buyurmuştur Satıcı ve alıcı Birbirlerinden ayrılmadıkça Muhayyerlik hakkına sahiptirler Eğer doğru sözlü iseler Alışverişleri bereketli olur Ancak yalan söylerler ise bu alışverişin bereketi giderilir. Müslim 2825 Abdullah İbni Ömer'in radıyallahu anh'u anlattığına göre Bir kimse Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem alışverişlerde daima aldatıldığını söyledi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buna cevaben Sen de kendisinden bir şey satın almak istediğin kimseye aldatmaca yok de. Artık o kişi alışveriş edeceği zaman aldatmaca yok derdi. Müslim 2826 İbn Ömer'in radıyallahu anhu naklettiğine göre Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ağaç üzerinde olgunlaşmaya başlamamış meyvelerin satışını yasaklamış, satıcı ve alıcıyı bundan men etmiştir. Müslim 2827. Cabir'in radıyallahu anhu naklettiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iyice olgunlaşıncaya kadar ağaç üstündeki meyvanın satıcını satışını yasaklamıştır. Müslim 2831. İbn Abbas radıyallahu anhuma şöyle anlatır. Peygamber aleyhissalatu vesselam hurmanın satımını yenilmeye elverişli oluncaya ve tartıya gelinceye kadar yasakladı dedi Bunun üzerine ben Ravi Ebu Bakteri tartıya gelinceye kadar ne demek dedim İbn Abbas'ın radiyallahu anhu yanında bulunan bir kimse tahmin ve takdir edilinceye kadar diye cevap verdi Müslim 2833 Ebu Hureyre'nin radıyallahu anhu rivayet ettiğine göre peygamber sallallahu aleyhi ve sellem olgunlaştığı görülünceye kadar ağaç üzerindeki meyveları satın almayınız buyurmuştur. Müslim 2834. Zeyd bin Sabit'in radıyallahu anhu rivayet ettiğine göre Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ariye sahibine ariye olarak ayırdığı ağaç üzerindeki yaş hurmayı kuruduğunda ne kadar geleceği tahmin edilerek hazır hurma karşılığında satmasına ruhsat vermiştir. Müslim 2838 Sehl bin Ebu Hasme'nin radıyallahu anhu da içinde bulunduğu bir grubun rivayet ettiğine göre Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ağaç üzerindeki yaş hurmanın kuru hurma mukabilinde satmasını yasakladı ve şöyle buyurdu. Bu ilki faiz, ikincisi ise müzabenedir. Ancak Peygamber aleyhissalatü vesselam ariye satışına izin vermiştir. Ariye satışı, bir ev halkının yaş olarak yiyecekleri hurma ihtiyacını karşılamak için bir ya da iki ağaç yaş hurma meyvasını kuruduğunda geleceği miktar tahmin edilerek kuru hurma ile değiştirmeleridir. Müslim 2842 Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh'u naklettiğine göre Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem göz kararı tahminle 5 vesk ya da daha az gelen ariyelerin satışına izin vermiştir. Müslim 2845 İbn Ömer radıyallahu anhuma şöyle rivayet etmiştir. Peygamber Aleyhissalatu Vesselam müzabene'yi yasaklamıştır. Müzabene, ağaçtaki yaş hurmanın kaç ölçek geleceği tahmin edilerek kuru hurma karşılığında asmadaki yaş üzümün yine tahmin edilerek kuru üzüm karşılığında satılmasıdır. Müslim 2846 İbn Ömer'in radiyallahu anlattığına göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kim aşılanmış bir hurma ağacı satarsa meyveları satıcıya aittir. Ancak müşteri ağacı bu meyvelerle beraber satın almayı şart koşmuşsa meyveler müşteriye aittir. Müslim 2851 Cabir bin Abdullah radıyallahu anhunun anlattığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem araziyi kiraya vermeyi yasaklamıştır Müslim 2861 İbni Ömer radıyallahu anhumanın şöyle rivayet ettiği bildirilmiştir Önceleri biz arazinin kiraya verilmesinde bir mahzur görmezdik. Ancak geçen sene Rafi radıyallahu anhu Allah'ın Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem'in bunu yasakladığını haber verdi." demiştir. Müslim 2879. İbn Abbas'ın radıyallahu anhuma rivayet ettiğine göre Peygamber Aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmuştur kişinin arazisini bir kardeşine karşılıksız vermesi karşılığında belirli bir bedel almasından daha iyidir. Müslim 2892 İbn Ömer'in radıyallahu anh'unun bildirdiğine göre Peygamber aleyhisselatü vesselam Hayber halkıyla Hayber topraklarını işleyip elde edecekleri her türlü meyve ve toprak ürünlerinin yarısını almaları koşuluyla anlaşma yaptı. Müslim 2896. Enes bin Malik'in radıyallahu anhu anlattığına göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bir Müslüman bir ağaç diker veya tarım yapar da bu ağaçtan yahut tarım tarım mahsulünden kuş İnsan veya herhangi bir hayvan Yerse Bu o kişi için bir sadakadır Müslim 2904 Enes bunu i Malik'in radıyallahu anhu Rivayet ettiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hurmanın rengi ortaya Çıkmadan önce satışını yasaklamıştır Ravi der ki Biz Enes'e radıyallahu anhu Rengin ortaya çıkması Nedir dedik Enes Radıyallahu anhu Kızarması ve sonra da sararmasıdır. Hadi söyleyin bakalım. Allah Celle meyvanın yetişmesine mani olursa kardeşinin parasını ne ile helal sayacaksın dedi. Müslim 2906 <gülüyor> Hz. Ayşe'nin radıyallahu anna anlattığına göre bir defasında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kapı önünde yüksek sesle münakaşa eden iki kişinin seslerini duydu. Bu olaya baktığında münakaşa edenlerden biri diğerinden borcunun bir miktarını bağışlamasını ve ona biraz müsamaha göstermesini istiyordu. Alacaklı ise vallahi bağışlamam diye yemin edip duruyordu. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunların yanına giderek İyilik işlememek üzere Allah Azze ve Celle'ye yemin eden kimdir diye sordu. Alacaklı, benim ey Allah'ın Resulü, borçlu nasıl arzu ederse öyle olsun dedi. Müslim 2911 Ka'b bin Malik'in radıyallahu anhu anlattığına göre kendisi Peygamber aleyhissalatü zamanında bir gün mescitte İbnu Ebi Hadret'e Hazret'te olan alacağını istemiş ve bu münasebetle aralarında yüksek sesle bir münakaşa başlamıştır. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de evine kadar giren bu sesleri duymuş ve onlara bakmak için gelerek odanın kapı penceresini açarak kabbin Malike ey kab diye seslenmişti. Ka'b da buyur ey Allah'ın Resulü cevabını vermişti. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona eliyle alacağının yarısından vazgeçmesi için işaret etmişti. Ka'be ise hemen vazgeçtim ey Allah'ın Resulü cevabını vermiştir. Peygamber aleyhissalatu vesselam bu defa İbnu Ebi Hadret'e kalk borcunu öde buyurmuştur. Müslim 2912 Ebu Hureyre'nin radıyallahu anhu rivayet ettiğine göre o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle derken işitmiştir. Her kim vadeli satmış olduğu malını iflas etmiş olan kimsenin elinde bulursa o mala, o kimse o mala sahip olma konusunda başkalarından daha çok hak sahibidir. Müslim 2913 Huzeyfe'nin radıyallahu anhu anlattığına göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden önceki ümmetlerden bir kişinin ruhunu melekler karşılayarak dünyada bir iyilik yaptın mı diye sordular. O kimse hayır dedi. Melekler hatırlamaya çalış dediler. O kimse ben insanlara borç verirdim. Sonra bunları toplayan adamlarıma ''Malı olmayan borçluya mühlet veriniz, malı olana da müsamaha ediniz.'' şeklinde emrederdim diye cevap verdi. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem devamla şöyle dedi. ''Yüce Allah da Celle Şanuhu siz de bu kuluma müsamaha ediniz.'' buyurmuştur. Müslim 2917 Ebu Mesud'un radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden önceki ümmetlerden bir kimse hesaba çekildi de hiçbir iyiliği bulunamadı. Ancak o kimse zengindi ve insanlarla ticari muameleleri olurdu. Borçlularından para toplayan adamlarına da malı olmayan borçluları bırakın diye emrederdi. Peygamber aleyhissalatü vesselam devamında dedi ki Yüce Allah azze ve celle müsamaha bize daha çok yaraşır. Bu kulu bırakınız buyurdu. Müslim 2921 Ebu Hureyre'nin radıyallahu anhu naklettiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir zamanlar halka ödünç veren bir kimse vardı. Bu kişi alacaklarını toplayan adamına Malı olmayana geldiğinde müsamaha göster. Umulur ki Allah da Celle Şanuhu bizlere müsamaha edip günahlarımızı affeder derdi. Nihayet Allah Azze ve Celle'ye kavuştu ve Allah da ona müsamaha gösterdi Celle Müslim 2922 Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh'u naklettiğine göre Peygamber aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmuştur. Malı olan kişinin borcunu ödemeyi geciktirmesi bir zulümdür. Sizin biriniz alacağı malı olan birine havale edildiğinde havaleyi kabul ile ona müracaat etsin. Müslim 2924 Ebu Hureyre'nin radıyallahu anhu anlattığına göre Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Su sahibi kendi ihtiyacını aşan kuyu, kanal ve bunun gibi yerlerdeki suyu başkalarının kullanmasını engellemesin. Zira bu hayvanların otlayacağı otları yetiştirmesini engellemektedir. Engellemektir buyurdu. Müslim 2927 Ebu Mesud el-Ensari'nin radıyallahu anhu naklettiğine göre Peygamber aleyhissalatu vesselam Köpeğin satışından elde edilen bedeli, zina ile kazanılan para ve kahinin bahşişi gibi kazançları yasaklamıştır. Müslim 2930. İbn Ömer radıyallahu anhu'nun naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem köpeklerin öldürülmelerini emretmiştir. Müslim 2934. İbn Ömer radıyallahu anhu Peygamber aleyhissalatü şöyle dediğini nakletmiştir. Her kim koyun köpeği yahut av köpeği haricinde bir köpek edinirse o kimsenin her gün işlediği işlerin sevabından iki krat eksilir. Müslim 2940. Ebu Hureyre radıyallahu anhu peygamber aleyhissalatü şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Her kim av köpeği, koyun köpeği veya bekçi köpeği haricinde bir köpek beslerse her gün onun sevabından iki krat eksilir. Müslim 2947 Süfyan bin Ebu Züheir Peygamber aleyhissalatü vesselamın şöyle buyurduğunu işitmiştir. Bir kimse ne ekin ne de hayvan bekçiliğine yarayan bir köpek edinirse onun amellerinin sevabından her gün bir krat eksilir. Müslim 2951 Enes bin Malik'in radıyallahu anh'u anlattığına göre ona kan alan kişinin aldığı ücret hakkında soru sorulmuş ve bunun üzerine Enes şunu nakletmiştir. <gülüyor> <gülüyor> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Taybe'ye kan aldırmış ve bunun ücreti olarak ona iki ölçek gıda maddesi verilmesini istemişti. Ayrıca Ebu Taybe'nin aşiretiyle konuştu ve onlar Ebu Taybe'nin haraç vergisinden bir kısmını indirdiler. Peygamber aleyhisselatü vesselam tedavide kullandığınız en iyi şey kan aldırmaktır. Yahut o Tedavi yollarının en iyilerindendir buyurdu Müslim 2952 Ayşe radıyallahu anha validemiz şöyle anlatır Bakara suresinin son ayetleri indirildiğinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mescide çıktı Ve bu ayetleri halka okuduktan sonra içkinin alınıp satılmasını yasakladı Müslim 2958 Cabir bin Abdullah radıyallahu anhüden, Fetih yılı Mekke'de iken, Peygamber aleyhissalatü vesselamın şöyle dediğini işitmiştir. Allah ve onun Resulü, şarabın, murdar hayvanın, domuzun ve putların alınıp satılmasını haram kıldı. Kendisine, Ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Murdar hayvanın iç yağı hakkında ne buyurursunuz? Onunla gemiler cilalanır, deriler yağlanır ve aydınlatmada kullanılır diye soruldu. Peygamber aleyhissalatü vesselam, Hayır, murdar yağı da alıp satmayın, bu haramdır buyurdu. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Bunun ardından Allah Yahudiler yok etsin. Çünkü Yüce Allah celle şanuhu, Murdar hayvan yağlarını onlara haram kıldığında kendileri bu yağları eriterek sattılar ve bedellerini yediler buyurdu. Müslim 2960 Ömer radıyallahu anh'un rivayetinde i̇bn Abbas'ın anlattığına göre Hz. Ömer'e radıyallahu anh'un Semura'nın şarap sattığına dair haberler ulaştığında o Allah Semura'nın canını alsın. O, Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın, Allah Yahudilere lanet etsin, kendilerine bu murdar hayvan yağları haram kılındığında onları erit erittiler ve sattılar buyurduğunu bilmiyor mu dedi. Sahih Müslim 2961 Ebu Hureyre radıyallahu anhu, Peygamber aleyhissalatü vesselamın şöyle dediğini rivayet eder. Allah Celle Şanuhu, Yahudileri öldürsün. Allah onlara ölmüş hayvanların iç yağlarını haram etmesine rağmen onlar bunları sattılar ve bedelini yediler buyurdu. Müslim 2962 Ebu Sa'id el-Hudri radıyallahu anhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu anlatmıştır. Altını altın karşılığında birbirine eşit miktarlarda olmadıkça değiştirmeyin. Gümüşü de gümüş karşılığında birbirine eşit miktarlarda olmadıkça değiştirmeyin. Ayrıca bunları kendi cinsleriyle değiştirirken, bir bedeli peşin, diğerini vadeli yapmayın. İkisini de peşin değiştirin. Müslim 2964 Ömer ibn Khattab radıyallahu anhu, Peygamber aleyhissalatü vesselamın şöyle buyurduğunu nakletmiştir. Para niteliğinde olan gümüş ve altını, Akit yaparken elden ele teslimi yapılmaksızın birbirleriyle değiştirmek faizdir. <gülüyor> Yine akit yapılırken elden ele teslimi yapılmaksızın buğdayı buğdayla değiştirmek de faizdir. Hurmayı hurma ile peşin teslim olmadan değiştirmek de böyledir. Müslim 2968 Bera' bin Azib radıyallahu anhü'den, Ebu Minhal'den şöyle rivayet etmiştir. Ortağım bana ödenmesi hac mevsimine yahut hacca kadar vadeli olarak bir gümüş satmıştı. Sonrasında bana gelip haber verdi. Ben bu iyi bir iş değildir dedim. Kendisi de ben onu bu şekilde çarşıda sattım ve hiç kimse bu işi yadırgamadı dedi. Bunun üzerine ben Bera bin Azib'e radıyallahu anhu bunu sordum. Bera şöyle cevap verdi. Peygamber aleyhissalatü vesselam Medine'ye geldiğinde biz bu tür satışlar yapıyorduk. Peygamber aleyhissalatü vesselam elden ele peşin teslimi yapılırsa bunda mahzur yoktur. Vadeli olanı ise bu faizdir buyurdu. Bera devamla şöyle dedi. Sen bir de Zeyd bin Erkam'a git Çünkü o benden daha büyük Ticaret sahibiydi dedi Bunun üzerine ben de Zeyd'e geldim Ve bunu ona da sordum Zeyd de radıyallahu anhu Aynı şeyleri söyledi 2975 Ebu Bekir'in radıyallahu anhu Rivayetine göre Peygamber aleyhissalatü vesselam Gümüşle gümüşü ve altınla da altını akit yapılırken elden ele teslimi yapılmaksızın değiştirmeyi yasaklamıştı. Ayrıca gümüş karşılığında altın, altın karşılığında da gümüş satımının istenilen şekilde yapılabileceğini söylemiştir. Ravi der ki, birisi Ebu Bekre radıyallahu anhu) elden ele teslim şartı yok mu diye sormuş o da, ben böyle işittim diye cevap vermiştir. Müslim 2977 Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh rivayet ettiğine göre Peygamber aleyhissalatü vesselam Ensardan Adi oğullarından bir kişiyi Hayber'e zekat toplama memuru olarak gönderdi. Sonra bu kişi Hayber'den dönüşünde yanında iyi cins hurma getirdi. Peygamber aleyhissalatü vesselam ona, Hayber'in bütün hurmaları böyle midir diye sordu. O da, vallahi hepsi böyle değildir ey Allah'ın Resulü. Biz, bu iyi hurmanın bir ölçeğini, adi hurmadan iki ölçek vererek satın alırız dedi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, böyle yapmayın. Birbirine eşit olarak değiştirin. Ya da adi hurmayı para karşılığında satın ve bunun bedeli ile bu iyi hurmadan satın alın. Tartıla bilinen faiz maddelerinin tümü içinde bu böyledir. Fazlalık haramdır buyurdu. Müslim 2983 <gülüyor> Ebu Said'in radıyallahu anhu anlattığına göre Bilal en iyi cinsten hurma getirmiş ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona bu hurma neredendir diye sormuştu. Bilal, bizde adi hurma vardı. Peygamberin yemesi için işte bu adi hurmadan iki ölçeğini bir ölçek iyi hurma ile değiştirdim dedi. Bu sözlerin ardından Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Eyvah! Bu faizin ta kendisidir. Sakın böyle yapma. İyi cins hurma almak istediğin zaman önce adi hurmayı Para karşılığında sat Sonra da onun parasıyla iyi cins hurma al Buyurmuştur Müslim 2985 Ebu Nasra Radıyallahu anhu Ebu Saidel Hudri'nin Radıyallahu anhu Şöyle söylediğini anlatır Ben Ebu Nasra Radıyallahu anhu İbni Abbas'a aynı cinsten Mallar arasındaki mübadelenin Hükmünü sordum Elden ele aynı anda mı mübadele ediliyor dedi. Evet dedim. Bunun mahsuru yoktur dedi. Sonra bunu Ebu Said'e anlattım. <gülüyor> Ve İbni Abbas'a aynı cinsten mallar arasındaki mübadelenin hükmünü sordum. Bana elden ele aynı anda mı mübadele ediliyor yani değiştiriliyor diye sordu. Ben evet deyince bunun mahsuru yoktur cevabını verdim. Ebu Said bana İbnu Abbas böyle mi söyledi? Biz ona sizleri böyle fetva vermemesi için yazacağız. Biz ona sizlere böyle fetva vermemesi için yazacağız deyip şunu ilave etti. Vallahi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gençlerinden biri kendisine bir tür hurma getirmişti de bunu reddetmiş ve galiba bu bizim arazilerimizin yetiştiği hurmalardan yetiştirdiği hurmalardan değildir buyurmuştur o getiren zat bu sene bizim arazilerin yetiştirdiği hurmalar ya da bizim hurmalar tam iyi değildi İşte bundan dolayı ben de bizim hurmalardan biraz fazla vererek bu iyi hurmayı aldım dedi bunun üzerine peygamber aleyhissalatü vesselam, katladın riba yaptın sakın bir daha böyle bir şey yapma kendi hurmanı beğenmiyorsan onu sat, sonra da istediğin hurmayı satın al buyurdu. 2988 Ebu Said Al-Hudri radıyallahu anhu şöyle rivayet etmiştir. Altın, altın ile, gümüş, gümüş ile misli misline değiştirilebilinir. Kim fazla verir yahut da fazla isterse muhakkak faiz yapmış olur diyordu. Ben de kendisine... İbn Abbas böyle demiyor dedim. Bunun üzerine Ebu Said İbn Abbas radıyallahu anhuma'ya gidip ona bana haber ver. Bu söyleyip durduğun faiz vadeyle ilgili olup alakalı bana haber ver. Bu söyleyip durduğun durduğun faiz vadeyle ilgili olup fazlalıkla alakalı olmadığı fikri Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan işittiğin bir şey mi yoksa Yüce Allah Azze ve Celle kitabında böyle bir hüküm mü buldun dedim. i̇bn Abbas radıyallahu anhu da ben bunu ne Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim ne de Allah'ın kitabında buldum. Fakat Üsame bin Zeyd bana Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem faiz bedeller arasındaki fazlalıkta değil sadece vadededir buyurduğunu nakletti. Müslim 2.990 Üsame bin Zeyd radıyallahu anhu'nun rivayet ettiğine göre Peygamber aleyhissalatü vesselam faiz ancak vadeli işlemlerde söz konusudur buyurmuştur. Müslim 2.991 Numan bin Beşir radıyallahu anhu'den rivayet edildiğine göre parmaklarını Kulakları üzerine koyan Numan radıyallahu anhu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle derken işitmiştir. Muhakkak helal belli, haram da bellidir. İkisi arasında bir takım şüpheli şeyler vardır ki çok kimse bunları bilemez. Şüpheli şeylerden sakınan dinini ve namusunu korumuş olur. Şüpheli şeylere dalan kişi ise harama düşer. Nitekim içine girmek yasak olan koru etrafında davarlarını otlatan çobanın hayvanları da her an bu yasak sahaya girebilirler. Haberiniz olsun her hükümdarın kendisine maksus bir korusu olur. Dikkat edin Allah Azze ve Celle'nin korusu da haram kıldığı şeylerdir. Uyanık olunuz bedenin içinde bir lokmacık et vardır ki o iyi olursa bütün beden iyi olur. Bozuk olursa da bütün vücut bozuk bozulur. Dikkat edin, işte o kalptir. Müslim 2.996 Ebu Hureyre'nin radıyallahu anhu anlattığına göre, bir kimsenin Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan alacağı vardı. O kimse gelip kaba bir üslupla bunu Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan istedi. <gülüyor> Ashab da bu bedeviye haddini bildirmek istediler. Bunun üzerine Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam, hak sahibinin söz hakkı vardır buyurdu ve onlara, bir deve satın alın da bu adama verin diye emretti. Sahabiler, biz onun devesi gibi bir deve bulamıyoruz. Bulduklarımız onunkinden daha değerli dediler. Peygamber aleyhissalatü vesselam, o halde o daha iyi olanı satın, Peygamber o halde o daha iyi olanı satın alın da onu kendisine verin. Çünkü sizin en hayırlınız borcunu en güzel şekilde geriye vereninizdir buyurdu. Müslim 3003 Ayşe radıyallahu anh'ın anlattığına göre Peygamber aleyhissalatü vesselam bir Yahudiden veresiye bir yiyecek maddesi satın almış ve ona zırhını rehin olarak vermiştir. Müslim 3007. İbn Abbas radıyallahu anhum'a şöyle rivayet etmiştir: Peygamber aleyhisselatu vesselam Medine'ye geldiğinde Medineliler meyvelerinde bir ve iki senelik vadelerle selam suretiyle alışveriş yapıyorlardı. Bunun üzerine Peygamber aleyhisselam her kim hurmada selam yoluyla tatış yaparsa bunu ölçüsü ve tartısı ve vadesi belirli bir şekilde yapsın buyurdu. Müslim 3010 Ebu Hureyre radıyallahu anhu Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan şöyle işittiğini nakletmiştir. Yemin malın revaç bulması için bir vesile zannedilir. Oysa o malın ve kazancın mahvolmasına sebep olur. Müslim 3014 <Gülüyor> Cabir radıyallahu anh'unun naklettiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur Herhangi bir gayrimenkulde veya hurmalıkta ortağı olan kimsenin Ortağına haber vermeden o malı başkasına satma hakkı yoktur Müslim 3016 Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh'u anlattığına göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur Herhangi biriniz komşusunun yapacağı yapının kiriş uçlarını kendi duvarına dayandırmasına engel olmasın. Müslim 3019 Said bin Zeyd bin Amr bin Nüfeyl radıyallahu anhunun anlattığına göre Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Her kim bir arazinin bir karışını zulmederek ele geçirirse... Allah Celle Şanuhu, kıyamet gününde yedi kat yerden itibaren o arazi parçasını bu zalim kişinin boynuna halka yapıp geçirir. Müslim 3020 Ayşe'nin radıyallahu anh'a anlattığına göre Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Kim başkasına ait bir araziden bir karış yeri zulümle ele geçirirse yedi kat yerin dibinden itibaren bu toprak, bu kişinin boynuna halka halinde geçirilir buyurdu demiştir. Müslim 3025 Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh'u anlattığına göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Bir yolun genişliği, anlaşmazlık konusu olursa bu yol 7 zira kabul edilir buyurmuştur. Müslim 3026 ve sallallahu ala nabiyyina ve aleyhi ecmaîn Allahumma salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed ve akhiru du'wana en rabbil âlemin